Ayasofya yapısının genel özellikleri İmparator kapısından geçtikten sonra Ayasofya'nın esas mekanına girilir. İlk bakışta yapının yüksek kubbesi, sütunları, kemer ve mermerleriyle değer kazanan ihtişamı insanı büyüler. Kubbe 55 metre yükseklikte ve yaklaşık 31 metre çapınır. Asırlardan beri gördüğü onarımlar ve yer sarsıntıları nedeniyle tam yuvarlaklığını kaybetmiştir. İç yüzü tümüyle mozaik kaplıdır. Kubbe 4 büyük kemer üzerine oturmakta ve bu kemerler 4 adet fil ayak üzerinde taşınmaktadır. Ağırlığın bir kısmı da kuzey ve güneyde bulunan yarım kubbelere aktarılmıştır. Daha aşağıdaki bölümlerde aynı fonksiyonu yapmaktadır. Ayasofya'nın içinde galeri de dahil olmak üzere 107 sütun bulunmaktadır. Bunlardan 40'ı aşağıda Diğerleri galeride yer almaktadır. Zaman geçtikçe yer sarsıntılarının verdiği zarar da göz önüne alınarak yapının ağırlığını azaltmak üzere yaklaşık her yönüne dıştan counterforlar eklenmiştir.